Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Şeyb-i bin Osman radıyallahu anh. Uhud'da müşriklerin yanında savaşırken Hz. Ali radiyallahu anh tarafından öldürülen Osman bin Ebu Talha ile Uhud'da şehit edilen Mus'ab bin Umeyr'in kız kardeşi olan Ümmü Celil Hint bint Umeyr'in evliliklerinden dünyaya gelen Şeybe bin Osman radiyallahu an Kureyş'in Abdü oğulları boyuna mensuptur. müellife kuluptan kulüptan olduğu nakledilen Şeybe Kabe hizmetlerinden Hicabe görevini ifa ettiği için Hacebi ve Hacibul Kabe gibi ünvanlarla anılırdı. Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin anahtarlarını daha önce de bu görevi yürüten Osman bin Talha'ya ve amcasının oğlu Şeybe bin Osman'a verdi. Fethin ardından Resul-i Ekrem Hevazin kabilesiyle savaşmak için Huneyn'e giderken Henüz Müslüman olmayan Şeybe bin Osman Osman'da orduya katıldı. Şeybebin Osman radıyallahu anh'ın orduya katılmaktaki amacı Müslümanların yanında savaşmak değil, Hava inlilere yardım etmek ve savaş anında yaşanan kargaşadan istifade edip bir fırsatını bulduğunda Resulullah'ı öldürmek, Bedir'de Hazreti Hamza'nın öldürdüğü amcasının ve Uhud'da Hazreti Ali'nin öldürdüğü babasının intikamını almaktı. Bu sebeple Allah Resulü'nün her adımını takip etmeye başladı. Müslümanların dara düştüğü ve Resul-i Ekrem'in etrafında kimsenin kalmadığı bir sırada harekete geçtiyse de düşüncesini gerçekleştiremedi. Kendi ifadesine göre onu gören ve niyetini anlayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yanına çağırdı. Elini göğsünün üzerine koydu ve hidayete ermesi için Allah'a dua etti. Daha elini göğsünden çekmeden Şeybe'nin duyduğu kin kayboldu. Hemen orada Müslüman olarak Müslümanlarla birlikte savaştı. Şeybe radiyallahu anh'ın kalbine eli dokunmuştur Resulullah'ın. Onun dokunduğu yerde güller biterdi. Sevginin hasretinden ufalanmış çöller yemyeşil vahalara dönüşürdü. Merhametinden çatlar ve çağlardı onun dokunduğu taşlar. Mekke'nin fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hicabe görevi kendisine tevdi edilen Osman bin Talha, Allah Resulü'nün vefatına kadar Medine'de kaldığı için bu süre zarfında Hicabe görevi Şeybe tarafından yürütüldü. Hicretin 39. yılında Hz. Ali radiyallahu anh ile Muaviye bin Ebu Sufya'nın ayrı ayrı hac emiri tayin etmeleri yüzünden ortaya çıkan kargaşa üzerine Ebu Said el-Hudri'nin teklifiyle her iki tarafın hac emirleri görevden çekildi ve o yıl bu görevi Şeybe bin Osman radıyallahu an yerine getirdi. Osman bin Talha'nın ölümünün ardından hicabe görevini üstlenen Şeybe bin Osman radıyallahu an halife Ömer radıyallahu an'ın Kâbe'de bulunan kıymetli eşyayı Müslümanlar arasında taksim etme niyetinden vazgeçmesini sağladı. Osman Mus'ab Abdullah ve Cübeyr adlı dört oğlu ile Safiye isminde bir kızı dünyaya gelen Şeybe bin Osman radıyallahu an, hicretin 59. yılında Mekke'de hayata gözlerini yumdu. Allah Resulü'nün Abdül Dar oğullarına bıraktığı hicabe görevini günümüzde de Şeybe bin Osman'ın nesli devam ettirmektedir. Salatu selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme,